Innal hamda lillah nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdi'illah fe la mudilla ve men yudlil fe la hadiye lehu ve illa Allah la abduhu Allahumma salli ve sellim ve barik Ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna istaqal hadithu kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin nar 5 kasım 2011 cumartesi. Selefin fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin ikinci dersi. Evet kardeşler dersin ünvanından da e, anlayacağınız üzere üzerinde ilk duracağımız terim, ilk duracağımız ıstılah iman ıstılahıdır kardeşler. İman terimidir. Onun üzerinde duracağız. Bundan önce imanla alakalı ben 15-16 ders yapmıştım. Ee, bir seriye devam ediyorduk. O 15 16 derslik seri yarım kalmıştı. Tamamlamaya muvaffak olamamıştım. Ee, yine ayrıyetten e, Ehl-i Sünnet'te iman adı altında ayrı bir ders serisi yaz, yapmıştım İzmir'de. İzmir'deki seminerde imanla alakalı ee, 6 dersli toplam bu. Ancak orada da vakit darlığı sebebiyle iman meselelerini özlü olarak işlemiştim sadece. Tüm meselelerine değinmemiştim. Yani kısacası ilk seriyi tamamlayamaktan dolayı, ikinci seride de vakit darlığından dolayı bütün imanla alakalı anlatmak istediğim her şeyi anlatamadım. Yani gerek bu serilerde olsun, gerek başka derslerin içerisinde benim imanın anlamına yönelik yapmak istediğim e, şeylerin çoğunu ben işleyememiştim e, ve anlatmak istediğim birçok şey var imanla alakalı, imanın tanımıyla alakalı, imanın ehli sünnet indinde nasıl anlaşıldığıyla alakalı. Anlatmak istediklerim çok fazla. Bunlara muvaffak olamamıştım. Ancak elhamdülillah bu ders serisinde Allah'ın izniyle önümüz açık olduğu için çok uzun ve geniş bir şekilde imanın müsemması üzerinde duracağız. Ve daha önce hiç anlatmadıklarım, anlatmadığım birçok şeyi de inşallah bu ders serisinde böylelikle Rabbim nasip ederse anlatmış olacağım. İmanı geniş bir şekilde işleyeceğiz inşallah. Bu tabi dediğim gibi uzun metrajlı tabir sahi ise uzun metrajlı bir seri olduğu için e, i̇stediğimiz e, her şeyi Allah'ın izniyle e, tavsilatlı geniş bir şekilde ne yapacağız? Geniş bir şekilde işleyeceğiz biznillah. Şimdi iman içerisinde hemen şunu söyleyeyim kardeşler. Biz şimdi konumuzun dediğim gibi e, dersimizin ünvanından anlayacağınız üzere dedik ki iman, küfür, şirk vesaire tekfir meseleleri dedik. E, i̇lk ıslahımız iman olduğu için imanın içerisinde neler anlatacağız? Onlara şöyle kısaca bir değineyim. Şimdi biz iman... İçerisindeki meselelerde şunları anlatacağız. İmanın hakikatini, imanın mertebelerini, amel ile imanın ilişkisini, ameli cins, amelin cinsini yani bütününü terk etmenin hükmünü anlatacağız. Bu meselenin geniş yönlü hakikatine değineceğiz. i̇man e, iman İslam ilişkisinden bahsedeceğiz. İmanın artması ve eksilmesi meselesi, imanda istisna yani inşallah müminim deme meselesi, ehli sünnet ve Ehl-i Sünnet'e mukalif olan fırkaların görüşleri, bunların delilleri, bunların şüpheleri ve Ehl-i Sünnet'in bunlara yönelik reddiyeleri gibi birçok meseleler sadece iman meseleleri içerisinde ne yapacak ele alınacak inşallah. Ancak ben öncelikle imanı genel hatlarıyla anlayıp tasavvur etmeniz için öncelikle bir iki ders imanı, bir iki ders imanı Özlü olarak sizlere anlatacağım. İmanın e, genel hatlarıyla e, yönlerini tasavvur edeceksiniz. Ondan sonra daha ileriki derslerde e, tabir sahize bir cihetten başa dönüp e, meseleleri e, çok e, ince ayrıntısına kadar inceleyerek ne yapacağız inşallah ilerleyeceğiz. Yani tabir sayısı önce icmali özlü olarak size imanı anlatacağım birkaç ders. Ondan sonra tavsilli olarak imanı anlatacağım. Sonra daha sonraki ıslahları işte küfür, şirk, nifak meseleleri ve tekfir meselelerini geçeceğiz inşallah. Şimdi kardeşler şu şekilde giriş yapalım inşallah. Bakın bu iman hakkında önemli bir malumattır. Diyoruz ki ilk önce şöyle bir giriş. İslam'da ortaya çıkarılmış ilk bidat İslam meselesiyle alakalı olan bidattır kardeşler. İslam'da. İslam'da ortaya çıkarılmış ilk bidat nedir diye gelse birisi sorsa, dese ki, kardeş ben muvahhidim, ben İslam'ı öğrendim, İslam'ı ehl-i sünnetle öğrendim ve İslam'a girdim. Ama öğrenmek istiyorum, bu İslam'da Müslümanlar ayrıldı, bölündü, fırkalaştı. Bu ilk çıkan bidat, ilk çıkan görüş, yani ehl-i sünnete muhalif ilk çıkan görüş nedir diye sorsa, diyeceğiz ki kardeş, İslam'da ortaya çıkalmış ilk bidat iman meselesiyle alakalı olan bidattır. Şeyhül İslam bakın kardeşler Şeyhül İslam'ın biz el istikame eserine baktığımızda, istikame eserine baktığımızda yine kardeşler biz mecmul fetava eserine baktığımızda Şeyhül İslam'ın. Keza onun talebesi İbn Recebül Hambeli'nin Camiul Ulumi vel Hikem adlı eserine baktığımızda bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Demişlerdir ki Ortaya çıkarılıp da etrafında hizipleşilen yani birleşilen ilk bidat büyük günah işleyen fasığın durumu hakkındadır. Çünkü biliyorsunuz hariciler ki bunlar hariciydi. Büyük günah işleyenleri ne yaptılar bunlar? Tekfir ettiler, kafir olarak gördüler. Böylelikle İslam meseleleri arasında ortaya çıkan ilk bidat meselesi iman meselesiyle alakalı olmuştur. Bu da fasık bir kimsenin, ehli sünnete göre fasık bir kimsenin haricilerin indinde kafir olması meselesidir. Bu da Bunun da direkt imanla neyi vardır kardeşler? Alakası vardır. O zaman şunu bileceğiz ki kardeşler bakın. İslam'da ortaya çıkarılan ilk bidat iman hakkındadır bu kadar. Özlü şekilde budur cümlemiz. Şimdi kardeşler imanı özlü olarak mesele mesele ele alarak ne yapalım ilerleyelim. Mesele mesele isim vereceğiz meselelerimizi. Öyle ilerleyeceğiz. Şimdi kardeşler birinci meselemiz. İmanın lügat anlamı meselesi. Bakın birinci meselemiz imanın lügat yani sözlük anlamı, sözlük anlamı meselesi. Mesela Türkçe'de açarsınız bir kelimenin sözlük anlamına bakarsınız. Mesela bilmediğiniz yabancı gelen bir kelime vardı size. Ne yaparsınız? Sözlük anlamına bakarsınız. Lügat anlamına bakarsınız. Bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek için müracaat ettiğiniz kitaba sözlük denir. Veya lügat denir. İşte kastım bu. Birinci mesele imanın... Lugat anlamı meselesidir. Şimdi kardeşler bakın iman lugatta tasdik etmek midir? Bakın iman lugatta tasdik etmek midir? Yoksa ikrar etmek midir? Bunun teferruatları hususunda muhakkik ehli sünnet alimlerimizden farklı şeyler söylemiş, söylenmiştir. Bizim muhakkik ehli sünnet alimlerimiz vardır. Bunlar aralarında konuşmuşlardır. İman tasdik etmek demek midir lugatta yoksa bir şeyi ikrar etmek demek midir? Bunun hakkında farklı şeyler söylenmiştir muhakkik ehli sünnet alimlerimiz tarafından. Bakın dil bilgini alimlerinden olan İmam el-Ezherî var. Mesela bizim dil bilgini alimlerimizden kim var Türkçe olarak aklınıza kim geliyor? Mesela Mehmet Akif Ersoy vardır, değil mi? Mesela her dilin kendi bir bilgini vardır. Alimi vardır. O dili, dil hakkında konuşan kimseler vardır. A aynı kastım bu. Arapçada da dil bilginleri alim kimseler vardır. Mesela bu alimlerden bir tanesi İmam El-Ezheri'dir kardeşler. İmam El-Ezheri, onun Tehzibül Lugadlı eseri vardır. Bu, e, dil bilgisinde, Arap dil bilgisinde yani Arapça sözlükte diyelim buna daha avam bir tavirle Arapça sözlükte kaynak bir kitaptır. Nasıl Bukhari hadiste kaynak bir kitapsa, Müslim hadiste kaynak bir kitapsa İmamı El-Ezheri'nin de İmam el de ül e, Lugadlı eseri var. Bu kitap Ehl-i Sünnet indinde de muhtemet kabul gören bir kitaptır. Ve bu bapta kaynaktır. İmanın lügat anlamının kardeşler, İmam el-Ezheri tehzib lugasında lügasında imanın lügat anlamının tasdik etmek olduğu hususunda ittifakı zikrediyor. İttifakı zikrediyor. İman tasdik etmek demektir. Şeklinde ittifakı zikrediyor. Yine bakın dil bilgini alimlerimizden ki bunlar da büyük alimdir. El-Cevheri ve İbnu Faris. El-Cevheri ve i̇bn Faris e, isminde bizim ne var? Alimlerimiz var. İşte El Cevheri ve İbn Fariz gibi dilde alim olan bazı kimseler de imanın lugat anlamının tasdik etmek olduğunu belirtmişlerdir. Tasdik etmek olduğunu ne yapmışlardır kardeşler? Belirtmişlerdir. Yine bizim akaid alimlerimiz kardeşler. Akidenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bizim akaid alimleri de bunu bu şekilde bazı akait alimleri de tabi, bazı kelimesini özellikle söylüyorum. Bazı akait alimleri de bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Yani iman demişlerdir. Lugatta tasdik etmek demektir. Mesela örnek veriyorum size. i̇bn Cerir Rahimallah. İbn-i Cerir Rahimallah. Et-Tabsir adlı eseri var onun. Et-Tabsir adlı eseri var. Orada demiştir ki, bakın şu ifadeyi kullanmıştır. Arapların dediği gibi iman tasdik etmenin ismidir demiştir kardeşler. İman ne? İman tasdik etmenin ismidir ve bunu Araplara nispet eder. Şu, şu ifadeyi kullanmıştır. Demiştir ki Arapların dediği gibi iman tasdik etmenin ismidir. Aynı şekilde bakın kardeşler, bunu çoğunuz duymuşsunuzdur. Ehli Sünnet alimlerinden olan İbn Bat da var. İbn Bat da. Onun El İbanetu Suğra eseri var arkadaşlar. El İbanetu Suğra eseri var. Orada da imanın anlamının tasdik etmek olduğu hususuna... İşaret eden sözleri var İbn-i Battan'ında. Ancak şimdi kardeşler bakın. İbn-i Teymiye Rahimullah'a baktığımızda İbn-i Teymiye Rahimullah imanın tasdik etmekle eş anlamlı olduğu anlayışını hata kabul etmiştir. İbn-i iman lügatta tasdik etmektir. İman lügatta tasdik etmekle eş anlamlıdır görüşünü hata bir görüş olmakla ne yapmıştır? nitelemiştir. Mesela bakın kardeşler, eşarilerin eşari fırkası vardır. Bunlar ehli sünnete muhalif bir fırkadır. Bunun eşarilerin kelam alimlerinden olan Ebu Bekir'in el-Bakillani diye birisi var. Bu Ebu Bekir'in el-Bakillani, eşarilerin kelam ehlinin büyük alimlerindendir. İşte bu Ebu Bekir'in el-Bakillani, imanın tasdik etmek olduğu hususunda icmayı zikredince... Çünkü icmayı etmiştir eserinde Ebu Bekri'nin Bakillani. iman lügatta tasdik etmektir ve bunda icma vardır demiştir. Bunu böyle deyince İbnü i Teymi Rahim Allah da buna reddiye vererek hata olduğunu beyan etmiştir. Şimdi o zaman kardeşler tabir sahihse mesele iman lugat'ta tasdik midir yoksa ikrar etmek midir sözleri etrafında dönüyor meselemiz. O zaman mesele tabir sahihse iki şey etrafında dönüyor. İman lügatta tasdik etmek midir? ki bunu söyleyen hem kelam ehli var hem de bizim ehli sünnet alimlerimizden birçok kişi var hem de lugat ehlinden birçok kimse var. Tasdik etmek midir yoksa ikrar etmek midir ki bunu Şeyhül İslam İbn Teymiye şiddetli bir şekilde savunmakta. Ancak ben burada raci olan tercih edilen hangisi ona hiç değinmeyeceğim. Ona hiç değinmeyeceğim. Sadece burada şuna dikkat etmenizi söylüyorum size. İman lügatta tasdik etmektir veya ikrar etmektir. Bunu bu şekliyle bilmeniz gerekir ki ileride ehli sünnet ile bazı fırkaların arasındaki ihtilafın sebebi aslında e, sebebi demeyeyim şöyle diyeyim. Çünkü ileride bazı meseleleri anlayabilmeniz için lügat anlamını bilmeye ihtiyacınız var diyeyim size. O yüzden bunu bu şekilde bilin. Bu böylelikle aklınızda kalsın. Çok önemli değildir. İman lügatta tasdik midir, am, ikrar mıdır? Ancak şunu bilin ki bu mesele ehl-i sünnet arasında ihtilaflı olmakla birlikte bu meseleyi sizin bilmeniz ileride bazı meseleleri dahi anlamanızda yardımcı olacak. Bu birinci meselemizdi. O da neydi? İmanın lügat anlamı meselesi onu geçtik. İkinci meselemiz kardeşler ki bizi asıl ilgilendiren mesele imanın ıstılahi, diğer bir tabirle şer'i veya diğer bir tabirle dini anlamı. İmanın ıstılahi veya şer'i veya dini hangi ismini kullanırsanız önemli değil. İmanın ıslahi anlamının ne olduğu meselesi. Şimdi kardeşler imanın şer'i anlamına gelince bakın tabir sahihse Ehl-i sünnetin indinde imanın şer'i anlamı beş şey üzerine binadilmiştir kardeşler. İmanın dinde şer'i anlamı 5 şey üzerine bina edilmiştir. Birincisi söz. İkincisi itikat. Üçüncüsü amel, dördüncüsü imanın artması, yani itaatla artması, beşincisi ise mahsiyetle yani günah işlemekle ne yapması? Eksilmesi. Bakın imanın şer'i anlamı dedik ki Tabir sahihse beş lükün üzerine bina edilir. Bir, söz ile söylemek ki bunları birazdan açacağım. İki, itikat, kalple inanmak. Üç, amel yani azalar ile amel etmek. Dört, imanın itaatle artması. Beş, imanın masiyetle eksilmesi. Yani bir kardeş gelse, bir Müslüman gelse ve size dese ki kardeş bana imanı anlat. Ehl-i Sünnet'te iman nedir? Ona kısacası imanı şu şekilde tarif ederiz. Deriz ki kardeş, iman... Ehl-i sünnetin indinde şu beş rükün üzerine bina edilir. Bir, dil ile söylemek. 2 kalp ile inanmak. Üç, azalarla amel etmek. Dört, itaatle artması. Beş, masiyetle eksilmesi deriz. Bu adama tüm genel hatlarıyla tabir sahise imanı bütün genel hatlarıyla sınırlayarak özlü bir şekilde bildirmiş oluruz. Ve kardeşler şunu da söylüyorum ki bakın. Hani ben hatırlarsanız geçen dersin başlarında veya sonlarında tam hatırlamıyorum sonlarındaydı galiba demiştim ki sizlere. Bu dersi anlamak için özellikle lugat ve ıslahî anlamlarına dikkat etmeniz bu dersten en iyi şekilde anlayabilmeniz için şarttır. Ve lugat anlamına biz değindik. Ve dedik ki ıslahî anlamını bilmekte şarttır ki değindik buna da. Ve bir de ne dedik? Dedi ki ümmetin icma ettiği meselelerin ne olduğunu da bilmek şarttır. Şimdi o yüzden bu babla hareket ederek diyoruz ki kardeşler imanın bu anlamı üzerinde yani az önce bahsettiğim o 5 rüknü üzerinde ehli sünnet icma etmiştir kardeşler. Ehli sünnet imanın bu anlamı üzerinde icma etmiştir. Mesela bakın özellikle icma edilmiştir derken bazı ehli sünnet imamları zikredilince eğer bu ekli sünnet imamı tek bir kimse ise mutlaka onu ezbere bilmeniz gerekir. Eğer birden fazla kimse, kimse zikredilirse en azından bu zikredilen kimselerin arasında en önemli olanları, en önemli olan bir iki tanesini mutlaka bilmeniz gerekir. Çünkü yarın ebür gün bir kimseye imanı anlatırken gerek bu insan öğrenmek amacıyla sormuş olsun, gerekse de size muhalefet etmek amacıyla sormuş olsun... Bir muvahhidin elindeki en güçlü silahlardan bir tanesi o mesele hakkında icmayı ispatlamasıdır ve karşı tarafa delil olarak icmayı sunmasıdır. Çünkü sen bir insana getirebilirsin ki işte Allah ayette böyle diyor ve Resul ayette böyle diyor bir şekliyle o ayeti tevil edebilir veya o hadisin zayıf olduğunu iddia edebilir veya sahih olsa bile o hadisi tevil edebilir veya benim hocam şeyhim daha iyi anlıyor vesaire diyebilir. Ama sen onun önüne ehli sünnetin icmasını getirdiğin zaman ki ehli sünnetin ilk, ilk dönem alimlerinin bütün bu İslam aleminin imamları olduğu hususunda hem biz bakın bu cümlelerim çok önemli hem biz hem de muhalifler ittifak etmişlerdir. Bakın çünkü neden bunu özellikle söylüyorum ki anlayın diye. Şimdi biz ehli sünnetin icmasını gündeme getirdiğimizde ve geçmiş alimlerimizin yani selef alimlerimizin, ilk dönem alimlerimizin sözleri, ortak görüşleri bizim için hüccettir dediğimizde, biz mutlaka ve mutlaka ehli sünnet alimlerimizle delil getirmemiz gerekir dediğimizde, birileri bugün Bundan rahatsız olanlar mesela şöyle bir itiraz getiriyorlar. O zaman birileri çıkar da benim şeyhim der. Sen İbni Teymiye dersen birisi çıkar der ki İmam-ı Rabbani der. Sen Muhammed İbni Abdülvehhab dersen o da işte e, Abuzuddin Uğurlu der vesaire sonu gelmez. Şimdi durum böyle olunca burada dikkat etmeniz bir, gereken bir husus gündeme geliyor kardeşler. Bakın tüm İslam aleminin şaz olan ve geneli dinden çıkmış olan bazı taifeler hariç, ehli sünnetin içerisinde bulunan fırkaların hemen hemen tümünün görüşüyle, bu insanların en hayırlıları sahabe, tabiin ve tabi-i tabiin dönemidir. Ve onların icması bizim için hüccettir. Ve onların sözleri bizim için hüccettir. Bugün birileri İbn Teimiyi reddeder, sen de onun alemi mesela diyelim ki İmam Rabbani reddedersin. Ama ne sen Hasan-ül reddedebilirsin ne de işte mesela o tasavvufçu işte veya ne bileyim o eşari veya ne bileyim o işte e, mutezile ne yapabilir? Bu dönemi ne yapamaz? İnkar edebilir, inkar edemez. Yani bizim elimizde kat'i ne var burada? Hüccet var. Yani mesela bugün bir, birileri İbn-i etrafında ihtilaf edebilirler veya Muhammed İbn-i etrafında ihtilaf edebilirler. Ama dört mezhep imamının görüşü gündeme geldiğinde mesela veya işte İmam e, Abbas'ın talebesi İmam Mücahit, işte İmam Katade, Sufyan bin Sevriler bu tür selef alimleri gündeme geldiğinde bütün ümmetin ittifak ettiği görüş şudur ki bu, bu imamlar bu ümmetin önderleridir ve sözlerinin ittifakı bizim için nedir? Bizim için hüccettir. İşte o yüzden bugün e, kendi alimini getiren bir insana biz bırakın dediğimizde biz de kendi alimimizi getirdiğimizde onlar doğal olarak bırakın diyecek. Ama gelin ittifak ettiğimiz alimlere dönelim dediğimizde onların bu bahaneleri, bu kapıları tamamıyla kapanmış olacak arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Geçmişin ne olacak? Geçmişin sözüyle geldiğinde kapıları kapanmış olacak. Çünkü sana diyemeyecekler bugün İmam Şafii'nin, İmam Ahmed'in vesaire bunların icmasının ne? Eee icmasına dair bize nakiller getirme. Şeklinde yaklaşamayacaklar. O yüzden kardeşler bakın imanın bu anlamı üzerinde diyorum ki ehli sünnet alimleri icma etmişlerdir. Mesela İmam Şafii İbnu Abdilber gibi birçok alimler icmayı zikretmişlerdir. Bakın bu sizin elinizde ne olacak? İman ameldir, sözdür ve kalple nedir? İtikattır şeklinde. Gelen icmaya sizin için nedir? İcma hakkında sizin için nedir bu söz? Bir nakildir kardeşler. Elinizde tabir sahihse mihenk taşıdır. Bakın i̇mam Şafii, İbnu Abdilber gibi bu ümmete imam olmuş birçok ehli sünnet alimi icma'yı etmişlerdir Mesela selef alimlerimizden kardeşler Hafız Ebu Bekir el-İsma'ili var. Hafız Ebu Bekir el-İsma'ili. Bunun itikadu ehli i sünnet ehl Sünnet'in İtikadı adlı bir eseri var. Diyor ki orada, diyor ki orada, Yekûlûne, ne? i Sünnet der ki, innel îmâne kavlun ve amelun ve ma'rifetun. Muhakkak ki iman söz, amel ve ma'rifettir. Yezîdu bit-ta'ati ve yenkusu bil-ma'siyeti. İtaat ile artar, Allah'a itaat etmek ile artar ve ma'siyet ile ne? Günah işlemek ile ne olur? Eksilir. Yine baktığımız zaman mesela kardeşler İmam Şafii'nin sözüne bakın. Bunu El Laleka eserinde söylüyor. İmam Şafii bakın şu ibareleri kullanıyor. Vakanel icma'u min sahabati ve't tabi'in ve men ba'dahum min men edrakna. Sahabelerden, tabiinden ve kendisine ulaşmış olduğumuz kimselerden icma şu şekilde varid olmuştur. Nedir? Annel iman, kavulun ve amelun ve niyetun muhakkak ki iman, söz, amel ve niyettir. La yujzi waheed min eslatheti anil aakhir. Bu bu üçünden herhangi bir tanesinin olmaması diğerini caiz, yani diğerini geçerli kılmaz. Bakın bunu İmam Şafii söylüyor ve bunu İmam Şafii bunun sahabenin Tabiinin icması olduğunu zikrediyor. Tamam kardeşler? Bazıları kardeşler imanın tarifi için, bakın bazı alimler, bazı ilim ehli kimseler, imanın tarifi için bu beş hususu içine alan, neydi o beş husus? Kim söyleyecek? Sözüyle söylemek. Evet. Kalbine ıskat etmek. Evet. Azalar ile amel etmek. artması, Evet. Bu beş hususu kardeşler. Bakın bu beş hususu içine alan ve sonları birbirine, birbiriyle uyumlu olarak şu ifadeyi kullanmışlardır. Sonları birbiriyle uyumlu. Bakın demişlerdir ki ezberlenmesi de kolay olsun diye aslında bunu bu şekilde ifade etmişlerdir. Demişlerdir ki el iman. Kavlun bil lisan ve tasdikun bil janan ve amalun bil arkan. Yazidu bi taati ve yankusu bi maasiyetir rahman. Bakın sonlarına dikkat edin. El iman kavlun bil lisan, tasdikun bil janan ve amalun bil arkan. Yazidu bi taati ve yankusu bi maasiyetir rahman. Bu ne demek? İman dil ile söz, kalp ile tasdik, azalarla amel olup İtaatle artar, masiyetle ne yapar? Eksilir. O zaman meseleyi toparlayacak olursak kardeşler, imanın ıslahi anlamına şöyle diyebiliriz. Bakın, bu imanın ıslahi anlamının tam tarifini veriyorum. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile amel olup, itaatle artar ve masiyetle eksilir. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla amel olup, İtaat ile artar ve masiyetle eksilir. Bu beş şey bu tarifin içerisinde dikkat edecek olursanız. Şimdi buraya kadar biz imanın kardeşler ıslahi anlamını anlattık. Ancak elimizde kardeşler bu beş rükünü içerisinde barındıran Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir nas var. Bir rivayet var. Hatırlarsanız geçen derste demiştim ki Size 5 şey veriyorum ki bu 5 şeyle siz meseleleri en iyi şekilde anlayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de neydi? İstidlal noktalarına dikkat etmek dedik, değil mi? Bakın burada ona burada ona dikkat çektiriyorum şimdi. Elimizde bu 5 lükünü içerisinde barındıran Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu an'dan gelen bir nas var arkadaşlar. Orada nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el imanu bid'un ve 70 şube. İman Yetmiş küsür şubedir. İman yetmiş küsür şubedir. A'lâhe kavlu la ilâhe illallah. Bunların, bu şubelerin en üstünü la ilâhe illallah sözüdür. Ve <gülüyor> ednâhe en aşağısı ise derece olarak imâtatul eze anittariq. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Sonra Nebis Aleyhisselam devam ediyor diyor ki, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ iman". <الْإِيمان> Hayâ da imandan bir şubedir. <gülüyor> Bakın şimdi kardeşler, dedik ki beş şey, o beş şey neydi? Dille söylemek, kalb inanmak, azalarla amel etmek, itaatle artması ve masiyetle eksilmesi. Bu beş şey dedik ki bir hadis içerisinde mevcut. Şimdi bu beş şeyi bu hadis içerisinde inceleyelim ve bulalım. Bakın kardeşler, önce el-i'man, ne dedik iman? Dil ile söylemek. Önce sözü bulalım bu hadisten. Bu beş taneden ilki neydi? Söz. Dil söylemek. Bu dil ile söylemeyi bu nasıl içerisinde arayalım? Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? El iman bid'un ve seb'une şube. İman 70 küsür şubedir. Burada var mı? Yok. Devam ediyoruz. A'lâhe kaulu la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah sözüdür. Burada var mı? Var. Var. Tamam. Bunu bulduk. La ilahe illallah sözüdür diyor. Bakın orada Arapçası şöyle geçiyor. Kavlu la ilahe illallah, la ilahe illallah sözüdür diyor kardeşler. Evet ikincisi dedi ki birincisi dille söylemek. ikincisi kalbini ne yapmak? Tasdik etmek. Yani kalp amellerinin imandan olması demek. Kastımız bu. Tamam. İnanmak ve kalp amellerinin imandan olması meselesi. Şimdi bunu hadiste arayalım. Ne i S.A.W. dedi ki "El اَلْ اِيمَانُوا بِدْعُونُ وَسَبْعُونَ شُعُبَ İman 70 küsür şubedir. Burada var mı? Yok. A'laha kavlullah la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah sözüdür. Burada var mı? Yok. Ve adnaha imatatu'l-eza an'it-tariq. Bunun en aşağısı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Burada var mı? Yok. Yok. En son ne diyor? Vel haya'u şubetun minel iman. Haya da imandan bir şubedir. Bakın kardeşler, haya hangi amel? Kalbi amel değil mi? Evet. Bakın, kalbi ameli ne yaptı? kalbi ameli imana dahil etti. Demek ki kalbi ameller de nedir kardeşler? İmandan bir parçadır. Kalbi amellerin en üstünü de nedir? Nedir? İman etmektir. Allah'ın varlığına değil mi? Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna inanmaktır. İkinciyi de bulduk. Üçüncüsü neydi? Azalar ile ne? Amel etmek. İman bir bir ve iman 70 şubedir. Burada var mı? Yok. En üstü la ilahe illallah sözüdür. Burada var mı? Yok. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Burada var mı? Var. var. Evet. Dördüncüsü neydi? İtaatle artması. İtaatle artması. İman yetmiş şubedir. Var mı? Yok. En üstünü la ilahe illallah'tır. Var mı kardeşler? Var. var. Demek ki imanın üstü üst dereceleri ve ne varmış? İmanın şubelerinin üst dereceleri ve alt dereceleri varmış. Demek ki üst ve alt şeklinde eksilme söz konusu. Dördüncüsü neydi kardeşler? Masiyetle eksilmesi. Baktığımızda beşincisi. Nedir o? وَاَدْنَاهَا اِمَا تَتُ الْاَزَاءَ tarik. En aşağısı da yani şube olarak en aşağısı da ne dedi? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Demek ki şubenin de daha aşağı ne var? Kısımları daha aşağı kısımları var. İşte kardeşler biz bu nasla baktığımızda ki bunların her birine zaten tek tek delil var ama biz mustakil olarak sadece bu nasla ele aldığımızda bu beş rükünü ne yapıyoruz? İçerisinde barındırdığını, içerisinde barındırdığını görüyoruz. Buraya kadar anladık. Şimdi biz ne dedik kardeşler? Yine geçmiş derse dönecek olursak. Biz dedik ki bizim asıl meselelerimiz Kur'an ve sünnetten işte keşfedelim iman nedir? Değil. Zaten iman ehli sünnet tarafından keşfedilmiş. Biz onun içerisinde selefin, ne inandığını öğrenelim. Asıl hedefimiz buydu. İşte buradan yola çıkarak bakın size bir malumat vereceğim kardeşler önemli. Kardeşler biz İmam Mali'ye baktığımızda İmam Malik dört mezhep imamındandır. Malik İbni Enes Medine ehlindendir ve Ehl-i Sünnet'in imamlarındandır. Ehl-i Sünnet'in imamlarındandır. İmam Mali'ye baktığımızda kardeşler kendisinden... Kendisinden iki rivayet nakledildiğini görüyoruz. İmam Mali'ye baktığımızda kendisinden iki rivayet nakledildiğini görüyoruz. Birincisinde yani kendisinden nakledilen rivayetlerin bir tanesinde Naks yani kardeşler eksilme sözünde tavakkuf ettiği naklediliyor. Yani eksilme sözünü söyleme hususunda tavakkuf ettiğini görüyoruz. İmam Malik'ten yapılan bir rivayet var. İmam Malik'ten gelen bu rivayete göre, bu rivayetlerden bir tanesine göre nakıs yani imanın eksilmesi sözünde tavakkuf ediyor. Gerekçe olarak da kardeşler bakın gerekçe olarak da nakıs yani imanın eksilme sözünün lafız olarak Kur'an ve sünnette varit olmaması gerekçesini öne sürüyor. Bakın gerekçe neymiş? Yani İmam Malik'ten gelen bir rivayete göre imanın İman hakkında artma sözünü kullanıyor ama eksilme sözünü kullanmıyor. Ve eksilme sözünü kullanmamasına gerekçesi neymiş? Gerekçesi şu, yani ne Kur'an'da ne de sünnette nakıs eksilme söz olarak, yani imanın eksilmesi eksilme sözü olarak varid olmamasından dolayıdır. Gerekçesi budur. Ancak kardeşler kendisinden, Nakledilen diğer bir rivayette ise İmam Mali'nin kendisinden nakledilen ikinci rivayette diğer bir rivayette ise ki kendisinden ashabı indinde meşhur olan rivayette bu ikinci rivayettir zaten. Orada nakıs yani eksilme kelimesini kullanıyor. Tamam. O zaman demek ki biz İmam Mali'ye baktığımızda da ondan meşhur olan husus çünkü İmam Mali'nin bu süzü etrafında çok tartışılmıştır. Meşhur olan husus i̇mam mali'in Malik'in eksilme sözünü kullanması hususudur kardeşler. İmanın eksilmesi sözünün varid olduğuyla alakalı kardeşler. Bakın eksilme sözü olarak. İmanın eksilmesi sözünün varid olduğuyla alakalı sünnenin sahibi. Kim o? Ebu Davud. Ebu Davud'u biliyorsunuz. Kütüb-i Sitte'den ne? Kütüb-i Sitte sahiplerinden değil mi? Sünnenin sahiplerinden bir tanesi. Bir sahih Müslüm var. Bir de sahih ne var? Bukhari var. Bunlar sahihin. Bir de sünenler var. Dört sünnen. Değil mi? Sünnenü Tirmizi. Sünnenün Nesai. Değil mi? Sünen İbn-i Mace. Sünnen Ebu Davud. İşte bu Sünnen Ebu, Ebu Davud'un ne? Sahibi. Kim? Ebu Davud Es-Sicistani. Ve İbnü Batta. Diğer alimlerimizden. İbnü Batta kardeşler. Bu, bu ikisi gibi alimler. Bu ikisi ve bazı diğer alimler. Bukhari ve Müslim'de yer alan kardeşler Ebu Sa'id el-Hudri ve İbni Ömer hadisini delil olarak getirmişlerdir. İmanın eksilme sözünün ispatına dair. İmanın eksilme sözünün ispatına dair. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in de sözü nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara yönelik diyor ki kardeşler bakın. Akıl sahibi bir kimsenin aklını çelen yani erkeklerin kastı bu. Akıl sahibi bir kimsenin aklını çelen, aklı ve dini sizden daha nakıs, yani eksik kimse görmedim diyor. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözüne dikkat edin. Akıl sahibi bir kimsenin aklını çelen, aklı ve dini sizden daha nakıs, yani eksik bir kimse görmedim. Yani nakisatu aklin ve dinin ifadesini kullanıyor. Ne demek? Aklı ve dini nakıs, yani eksik ifadesini kullanıyor kardeşler. İşte Ebu, Ebu Davud Es-i Cistani ve i̇bn Batta gibi alimler bu hadisi delil getirerek diyorlar ki bakın bu hadis şunu gösteriyor ki şuna delalet ediyor ki din eksiktir. Yani din eksiktir sözü var burada. Din ise eşittir imandır diyorlar kardeşler. Din de imanın ta kendisidir. Ancak bakın kardeşler önemli bir malumat veriyorum. Bizim ehli sünnetin akaid kitaplarında meşhur olan delil olarak bu hadis zikredilmemektedir. Biz ehli sünnetin akaid kitaplarına baktığımızda imanın eksilmesine dair naslar zikredilirken bu hadis zikredilen naslar arasında çok meşhur olarak gelmemiştir. Yani buna çok yer verilmemiştir. Bu rivayet delil olarak çok meşhur değildir. Ancak dediğim gibi bunu Ebu Davud ve İbn Battah gibi alimlerimiz zikretmişlerdir. Ancak bakın kardeşler bu söze çok dikkat edin. Allahu alem. Bu bazı alimlerimizden bazı alimlerimiz tarafından imanın eksilmesi sözüne dair getirilen bu delil bakın getirdikleri bu delil ki bunu bazı alimler getirdi dedik. Kat'i ve net bir delil olmamakla birlikte, bakın bu delil, kat'i ve net bir delil olmamakla birlikte, delil olmaması da kat'i ve net değildir. Bu cümlem çok önemli kardeşler, bakın. Getirdikleri bu delil, imanın eksilmesiyle alakalı, eksilme sözüyle alakalı, getirdikleri bu delil, net olmamakla birlikte, Kat'i yüzde yüz olmamakla birlikte delil olmaması da kat'i değildir. Nasıl ki delil olması net değilse delil olmaması da net değildir. O yüzden bir kişi gelse ki dese ki evet bu hadis mutlak kat'i bir şekilde imanın eksilmesi sözüne delalettir. Deriz ki kat'i olarak bunu ifade etmek hatadır. Bunu delil olarak getirmek hatadır. Bir kimse de aksi olarak bu delil değildir derse, kat'i olarak delil değildir derse bu da nedir kardeşler? Hatadır. Neden? Çünkü kardeşler muhtemelen bakın şöyle söylenebilir bu hadisin anlamı hakkında. Bakın bu hadis imanın noksanlığı değil. Bu hadis imanın noksanlığı, eksikliği değil. Dinin amellerinin bir kısmının, dinin amellerinin bir kısmının Allah'ın emri sebebiyle erkeklere nispetle daha eksik yapılmasıdır. Kadınlar tarafından Allah'ın ne? Allah'ın emri sebebiyle erkeklere nispetle daha eksik yapılmasıdır denilebilir buna. Çünkü bakın mesela kardeşler, biz hayız olması sebebiyle hayız ne? Kadınların belli dönemlerde gördükleri adet. Değil mi? Ergenlik çağına ulaşmış kadınların belli dönemlerde gördükleri adet. Biz mesela kadının hayız olması sebebiyle namaz kılmayan bir kadını mesela ele aldığımızda, bu kadın kardeşler namaz kılmaması sebebiyle imanı mı azalıyor? Bu kadın hayız olduğundan dolayı namaz kılmaması sebebiyle imanı mı azalıyor? Yoksa bulunduğu hal üzere kalmaya mı devam ediyor? Cevap bulunduğu hal üzere kalmaya devam ediyor. Hatta bilakis kardeşler bakın namazı kılmaması Allah ve Resulüne itaat etme, etmesi sebebiyledir. Hani biz bazı alimlere baktığımızda bu hadisi delil getiriyorlar ya ben sizin aklınızın yani akıllı bir insanın aklını çelip de sizin gibi kimse görmedim aklı ve dini eksik olan. Neden? Çünkü bu kadınlar buna gerekçe olarak bir Sassallam ne söylüyor? dininin ve aklının eksik olması. Diyor ki bir kadını düşünün. Kadın hayız olduğunda namazı terk etmez mi? Evet. İşte bu onun ne? Dininin eksikliğidir diyor. Bakın. Dininin neydir? Dininin eksikliğidir diyor. Ancak kardeşler bakın. Bu kadın namaz kılmaması Allah ve Resulüne itaat etmesi sebebiyle değil midir? Evet. Evet. Ve bundan dolayı bilakis ne olmaktadır? Ecir almaktadır. Allah ve Resulüne itaat ettiği için ecir almaktadır. O yüzden biz diyoruz ki bu nas kat'i değil. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz veya şöyle bir işgal takılabilir aklınızda. Madem ki öyle, hadiste geçenen, geçen dininin eksik olması ne anlamdadır? Yani dininin eksik olması ne demektir? Çünkü Nebisa Selam dedi, ...sizin gibi dini eksik olan görmedim. Madem ki dini eksik olması... ...imanın eksilme sözüne... ...delil değilse... ...o zaman bu... dininin eksilmesi ne demektir? Cevap... ...kardeşler dinin eksik olması... ...bakın... ...kadının burada dinin eksik olması... ...din fiilinin ...din fiillerinin... ...eksik olması anlamındadır. Dinin eksik olması din fiillerinin eksik olması anlamındadır. İmanın eksik olması anlamında değildir kardeşler. Dikkat edin neden? Bakın. Çünkü imanın eksik olmasının nedenlerden bir tanesi nedir kardeşler biliyor musunuz? Bakın gerekçesini anlatıyorum. Çok önemli. İmanın eksik olmasının nedenlerinden birisi şer'i olan yani dini olan bir amelin terk edilmesidir. Doğru mu? Bir insan gelse size dese ki bir müminin ameli nasıl eksik olur? Deriz ki bir müminin şey bir müminin imanı nasıl eksik olur derse deriz ki bir müminin imanının eksik olmasının birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi de amelinin şer'i olarak gelen dini bir amelin eksikliği sebebidir. Kişi kendisine yöneltilen dini amellerden Allah tarafından kendisine yöneltilen dini amellerden herhangi bir tanesinin eksik olması bu adamın imanının eksikliğidir. Bu adam bu adamın bu e, ameli terk etmesi ne? İmanının eksikliğidir. Ama bu amel nasıl bir amel olacak bakın kardeşler lafızlara dikkat edin şer'i bir amel olacak. Yani dini bir amel olacak. Doğru mu? Doğru. Peki bu kadın namazı terk eden bu kadın Şer'i olan bir ameli terk etmiş midir? Evet. Kim buna cevap verecek? Evet etmiştir. Sen eğer etmiştir dersen o zaman imanı eksilmiş oldu demiş oluyoruz. Doğru mu? Çünkü az önce bakın tekrarlıyorum. Her an birisine sorabilirim. Bakın dedi ki imanın eksilmesinin nedenlerinden bir tanesi de Şer'i olarak, dini olarak gelen bir amelin eksik olmasıdır. Mesela Allah orucu farz kılıyor, adam orucu terk ediyor mesela. Ramazandan tutmuyor, bozuyor orucunu. Veya işte zekatını vermiyor vesaire. Yani şer'i olan amellerin eksikliği imanın eksilmesine sebeptir. Peki bu kadın bakın namazı terk ederken, namazı terk ederken şer'i olan bir ameli terk etmiş midir, etmemiş midir? Eğer şer'i şer bir ameli terk etmiştir dersek, o zaman Ebu Davud ve İbni Battan'ın sözüne katılmış oluyoruz. Evet bu hadis imanın eksilmesi sözüne delildir şeklinde katılmış oluyoruz. Aslında etmemiştir. E, etmemiştir dersek, peki namaz şer'i bir amel değil mi? Evet, Allah Teala olarak namazdan kutlatılmasını emrediyor. Ha, o zaman... Namaz evet şer'i bir ameldir dersen ona evet dersen, kadın da şer'i bir ameli evet terk etmiş dersen o zaman iki zıttı bir araya toplamış olursun. Yani bir şey aynı anda hem siyahtır hem de beyazdır demiş olursun. Bu da bu da imkansızdır. Diyeceğiz ki burada tafsil var. Bakın kardeşler. Bu kadın, hayızı sebebiyle namazı terk eden bu kadın, hayızı sebebiyle namazı terk eden bir kadın, şer'i olan bir ameli mi terk etmiştir değilmiş yoksa, Deriz ki bakın bu mücmel kapalı bir cümledir. Burada tavsil var. Şayet namazı zati itibariyle ele alırsak yani bizzat namazın kendisini alırsak evet namaz şer'i bir ameldir ve bu kadın bu ameli terk etmiştir doğru mu? Evet. Namazı zati itibariyle ele aldığımızda bakın namazı zatı itibariyle bizzat namazın kendisi itibariyle namazı ele aldığımızda evet namaz Allah tarafından kullara yöneltilen şer'i bir ameldir. Ve kadın da bu ameli terk ederek ne yapmıştır? Bu e, namazı terk ederek şer'i olan bir ameli terk etmiştir. Ancak bakın kardeşler namazı bizzat namaz olarak dilde şu yönle yaklaşırsak yani namazı kadının içerisinde bulunmuş olduğu hali üzere bu kadın hakkında ele alırsak bu kadının kendisi hakkında ele alırsak yani bizzat o hayızlı olan kadın hakkında namazı ele alırsak o bulunmuş olduğu hale nispetle kendisi hakkında meşru olan bir ameli terk etmiştir denmez bu kadına. Şimdi X isminde bir kadın, hayızlı olmayan bir kadın. Fatma isminde bir kadın, hayızlı değil ve ergenlik çağında ve herhangi bir mazereti yok. Bu kadın namazı terk ettiğinde şer'i olan bir namazı terk etmiş midir? etmiştir. Peki hem namazı terk etmiştir hem de kendisine yöneltilen o hitabı terk etmiştir, doğru mu? Evet. Peki hayızlı olan bir kadın namazı zatı itibariyle terk etmiş midir? Evet. Ama kendisi kendisi hakkında meşru olan bir şeyi mi terk etmiştir kardeşler? Hayızlı bir kadın kendisi hakkında meşru olan bir şeyi mi terk etmiştir? Hayır. Kendisi hakkında, kendisi hakkında meşru olan bir ameli terk etmiyor. Çünkü hayızlı kadının namaz kılması meşru değildir ki kendisi hakkında. Evet. Ben hayızlı olmayan hay, hayızlı olmayan Fatma hakkında meşrudur. Evet. O bulunduğu halin nispette ele alırsak. Ama hayızlı olmayan Ayşe için mesela meşru değildir. Anladık mı kardeşler? O yüzden bu kadın meşru olan bir ameli terk etmiş midir sözüne biz baktığımızda. Evet. Evet namazı zatı itibariyle ele aldığımızda evet namaz zat meşru bir ameldir. Ve bu kadın bunu terk ederek ameli terk etmiştir. Ama kadının içerisinde bulunduğu hali değerlendirme yönüyle ele aldığımızda kendisi hakkında o an için meşru olan bir şeyini terk etmemiştir. Neden? Nerede Kur'an'da Kur ve sünnetli haizli bir kadının namaz kılmasının meşru olduğu? Var mı? Yok bilakis yasaklanmıştır. O zaman kardeşler bu kadının Kendisi hakkında meşru olan bir ameli terk etmiş midir? Cevap, kendisi hakkında hayızlı kadını ele alacak olursak, hayır, o zaman terk etmemiştir. İçinde bulunduğu hale itibar alacak olursak. Peki, hangi amelin terki imanın eksilmesini gerektirir? Hangi amelin terki imanın eksilmesini gerektirir? Cevap, dinen meşru olan bir amelin terki. Dinen meşru olan bir amelin terkini, Dinen meşru olan bir amelin terki, imanını ne yapar? Eksiltir. Eksiltir. Peki, dinen hayızlı bir kadın için, bakın bu sözüme çok dikkat edin. Namaz kılması meşru mudur kardeşler? Değildir. Yani o zaman, demek ki kadın kendisine meşru olan bir ameli terk etmemiş oluyor. Anladık mı? Bakın son cümleden alarak bir daha geliyorum. İstidilal noktası. Dinin, imanın eksilmesinin sebebi kendisi hakkında meşru olan bir amelin terk edilmesidir. Delil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men amile amelen leysa alayhi emruna fehuve reddun. Kim bir amel işler de o amel hakkında bizim delilimiz yoksa o amel ne olur? Redd Demek ki imanın eksilmesine sebep meşru bir amelin terk edilmesi. Peki var mı Kur'an ve Sünnette hayızlı kadının namaz kılmasının meşru olduğu? Yok. Doğru mu? O zaman bu kadın imanın eksilmesine sebep olan meşru bir ameli kendisi hakkında terk etmiş değildir. O yüzden dediğim gibi kardeşler, bu hadis, bakın imanın eksilmesi sözüne net olarak delil olmamakla birlikte, net olarak delil olmamakla birlikte, Net olmaması da delil değildir. Net olması delil olmamakla birlikte net olmaması da kesin nedir? Değildir. Çünkü neden? Ebu Davud ve İbn-i Batı gibi alimler bunu delil getirirken bu, bu getirdikleri deliller tamamıyla boş delil değildir. Bilakis elle tutulan yönleri vardır. Ama kat'i de nedir? Kat'i de e, değildir. Kat'i olmaması da ne? Iyi Şimdi üçüncü meselemiz kardeşler. Üçüncü meselemiz. Birçok selef aliminin bakın iman söz ve ameldir şeklindeki sözünden kastettikleri nedir? Bakın biz ileride bu sözüme çok dikkat edin. Biz ileride de kardeşler iman meselesini daha geniş yönle ele aldığımızda tercih edeceğiz ki imanın en güzel tarifi daha çok mütekaddim selef alimlerinin yaptığı tariftir. Bir insan gelse dese ki imanın en güzel tarifi nedir? Deriz ki iman söz ve ameldir. İman söz ve ameldir. İmanın kardeşler en güzel tarifi iman söz ve ameldir. Yani iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile amel etmek sözünden daha ilmi, daha doğru, daha güzel bir tariftir. Ancak biz bunun tavsilatlı fıkhını inşallah daha ileride alacağız. Ancak üçüncü mesele olarak şöyle bir başlık atıyoruz kardeşler. Birçok selef alimi imanı şöyle tarif etmişlerdir. İman söz ve ameldir. Hatta iman bu diyor ki ben binden fazla şeyh ile karşılaştım. İşte Mekke, Hicaz vesaire Mısır bir sürü yerler sayıyor. Bunların hepsi derdi ki iman söz ve ameldir. Bak binden fazla şeyhle karşılaşmış hep hangi cümleyi kullanıyormuş? İman söz ve ameldir. O yüzden Allahu Alem imanın en ilmi ve güzel tarifi budur. Ancak bunun fıkhını dediğim gibi ileride anlatacağız. Ancak iman söz ve ameldir derken bu alimler kısacası kısaca anlatacak olursak bu sözlerinden ne kastediyorlar? Bu meseleyi ele alıyoruz kısaca. Bakın birçok ehl-i sünnet alimimize kardeşler baktığımızda şu ifadeyi kullanmışlardır. El imanu kavlun ve amelun. İman söz ve ameldir. Bu şekilde tarif ettiklerini görürsünüz. Bakın o zaman ne zikrediyorlar? Kaç tane şey zikrediyorlar? İki. i̇ki. Birincisi söz, ikincisi amel. Tamam. Evet. Ancak bu iki şeyden kardeşler dört şey kastederler. Bakın bu iki şeyden yani söz ve ameldir. Bu iki şeyden dört şey kastederler. Sözdür. Sözüyle şunu kastederler. Kavlul kalb ve kavlul lisanı kastederler. Yani sözden kasıtları neymiş? Kalbin sözü ve dilin sözünü kastederler. ki ya iman söz ve ameldir derler. Sözden ne kastederler? İki şey. Ha? Amelden de ne kastederler? İki şey. Toplam dört. Sözden kastettikleri bu iki şey nedir? Kalbin sözü ve dilin sözü. Kalbin sözü ve dilin sözü. Amelle de iki şey kastediyorlar. Bu da nedir? Kalbin amelleri, kalbin amelleri ve ağzaların amelleri. O zaman kardeşler toparlayacak olursak, iman söz ve ameldir sözünden. Kaç şey kastediyorlar? Dört. Birincisi kalbin sözü, ikincisi dilin sözü, üçüncüsü kalbin ameli dördüncüsü azaların ameli. Tamam. tamam. Dilin sözünden kasıt nedir peki kardeşler? Kim söyleyecek? Dilin sözünden kasıt. Şimdi bu dördünü ele alalım. Dilin sözünden kasıt nedir? Dilin sözünden kasıt. La ilahe illallah sözüdür. Evet. İslam'a girme sözüdür. Anladık kardeşler? Evet. evet. Kalbin sözünden kasıt nedir kardeşler? Kalbin sözünden kasıt nedir? Tasdik etmesidir. Bakın şöyle şunu not alın isterseniz. Kalbin Allah azze ve celle'nin emir ve haberlerini tasdik, ikrar ve itiraf etmesidir. Kalbin Allah subhanahu ve taala'nın emir ve hallerini, emir ve haberlerini tasdik, ikrar ve itiraf etmesidir. Yani kabulü Tamam. Geriye kaç tane kaldı? Ne kaldı? Kalbin ameli ve azaların ameli. Doğru mu? Kalbin amelinden kasıt ne? Allah Tabi. Allah'ın emir ve nehiilerine, kardeşler bakın. Allah'ın emir ve nehiilerine icabet edip boyun eğmesidir. Sevmesidir ondan. Razı olmasıdır vesaire. Tamam. Azaların amelinden kasıt ne? Namaz kılmak. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak gibi vesaire ne? azalarla yapılan ameller. Kısa olarak dördüncü ve son amel, son meselemiz kardeşler. Bakın. İmanın tarifini kısaca önce kim yapacak? Mesela Kamil. İmanın tarifi. Evet. ile ikrar. Evet. Evet. evet. Evet. Dil ile, kalp dille ikrar, kalp ile tasdik, azalarla amel, değil mi? Artması ve eksilmesi. Bakın dil ile ikrar dedik. ikincisi kalp ile tasdik. İşte bu tasdik var ya kalp ile tasdik. Kalp ile tasdik var ya. İşte kardeşler ta tasdikte de artma ve eksilme vardır meselesi. Tamam. Dördüncü meselemiş neymiş? tasdikte de artma ve eksilmenin olması meselesi. Mesela İmanın tarifi dil ile ikrardı doğru mu? Kalb ile tasdik de azalarla ameldi. Mesela azalarla amelde eksilme var mı? Eksilme olur mu? Olur değil mi? İnsan namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaz. Ne olur? Azalarla amelinde eksilme olur. Doğru mu? Evet. Aynı şekilde kardeşler tasdikte de eksilme vardır. Ve ma -şedid, maalesef. Birçok e, kimse bu meseleyden habersiz. Ve bu ehli Sünnet'in kabul gördüğü en önemli meselelerden bir tanesi. Birçok kimse bundan habersiz. Yani tasdikte zannediyor ki artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmaz. Bakın kardeşler iman meselesinde biz İbni Hazım'a baktığımızda İbni Hazım iman meselesinde ehli Sünnet'e en yakın olan kimselerden bir tanesidir. İmanı tarif ederken İbni Hazım isim sıfatlarda bir sürü dalaletleri vardır. Ama biz iman meselesinde İbn Hazm ele aldığımızda mesela Fisal eserine baktığınızda görürsünüz. Orada mesela İbn Hazm imanı anlatırken aynı ehli sünnet gibi anlatır ama bir noktada yerilmiştir. Bir noktada ehli sünnet tarafından yerilmiştir. O da nedir biliyor musunuz kardeşler? İbn Hazm imanı ehli sünnet gibi anlatır ama tasdik meselesine geldiğimizde tasdik artma ve eksilmez diyerek ehli sünnete muhalefet etmiştir. Sadece bu hususta ehli sünnete muhalefet etmiştir İbn Hazm. Tasdikin artması ve eksilmesi hususunda. Ama bu eksilmesi şüphe anlamında anlaşılmayacak. Burada da noktayı koyuyoruz buraya. Bu şüphe mahiyetinde bir eksilme değil. Her mümin kendi dünyasında çok iyi kendi hepsini bilir ki bazen Allah Subhanahu ve Taala'nın göstermiş olduğu mucizelerle veya salih bazı insanların gör, insanlardan gördüğü kerametlerle mesela ne yapar? imanının tasdikinin arttığını hisseder. Bunu görür. O yüzden kardeşler şimdi burada imanın eksilmesiyle alakalı bir husa değineceğim. O da şudur. Başa alarak meseleyi anlatıyorum. Ehli sünnete göre imanın eksilmesi birçok yönden olur. Mesela bu yönlerden bir tanesi de nedir? Tasdik'in artma ve eksilmesi meselesidir. Bu değil mi hocam? Evet. Şunun da dördüncü mesele. Şunun da net bir şekilde bilinmesi gerekir ki kardeşler, tasdikte de artma ve eksilme söz konusudur. Ehli sünnete göre tasdikte artma ve eksilme olur. Bakın İbrahim Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Teala'ya delil olarak söylüyorum bunu. Ölüleri nasıl diriltiyorsun dediğinde Allah Subhanahu ve Teala inanmadın mı diye sordu ona. Devamen dedi ki velakin liyatma inne kalbi. Ancak kalp inandım da ancak kalbim ne olsun mutmain olsun. Bakın kardeşler, İmam Abbas'ın şey ee, ee, evet ee, Abdullah ibn Abbas'ın radıyallahu an talebesi mücahid'e baktığımızda bakın ne diyor biliyor musunuz bu ayetin tefsiri için? Liyezda de imani imanın. İmanıma iman katması, e, iman katması için. Yani İbrahim Aleyhisselam diyor ya, "Velakin liyetma inne kalbi an inandım da kalbim itminan bulsun, kalbim mutmain olsun." Onu tefsir ederken diyor ki, "İman yani imanıma iman katması için ey Rabbim." demiş oluyor burada ne? İbrahim Aleyhisselam ve daha şereften bilir çok kimse de bunu bu şekilde ne yapmıştır? Tefsir etmiştir ki bu ayetin siyak ve sibakı da bunu net bir şekilde gösteriyor. Bakın bunun siyak ve sibakını duyan her aydın Müslüman bunun bu şekilde olduğunu anlar. İnanmadın mı? Evet Rabbim inandım. Ancak kalbim mutmain olsun. O yüzden Ehli Sünnete göre takstikte de artma ve eksilme söz konusudur. Eee Meseleyi toparlayacak olursak Ehl-i Sünnet'e göre iman, dille ikrar, kalb tasdik, azarlarla ameldir, itaatla artar ve masiyetle, masiyetle eksilir. Ehl-i Sünnet'te özlü olarak imanın tarifi budur. Bunların içeriğinde bu şekilde ne yapmış olduk? Anlatmış olduk. Ee, i̇nşallah e, devamı tabi e, bayramdan sonraki e, ilk hafta mı olacak? Yani e, önümüzdeki inşallah cumartesi ...var mı ders? Onu buradan söyleyeyim, sorayım. Var inşallah. Tamam. Ne mi arkadaşlar? Cumartesi önümüzdeki hafta cumartesi inşallah. Var inşallah. Tamam, böylelikle e, imanı özlü olarak bir giriş e, yaptık. Ve bu özlü girişlerin, e, özlü meselelerin e, devamını getireceğiz bir iki ders daha. Ondan sonra imanın çok daha tavsilatlı. Yani iman genel hatlarıyla ilmi bir şekilde oturduktan sonra... ...çok daha tavsilatlı şekilde e, baştan itibariyle ele alacağız... Ee, ve işlemeye devam edeceğiz inşallah ee, ve serimizde kalan diğer meseleler de e, akşamına göre devam edecek inşallah Allahu alem asallahu alaihi ve sallamın wa ali wa ashabi